أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahümme minke ve leke an Muhammedin ve ümmeti. Bismillahi ve Allahu Ekber Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah Fîmâ kâl ev kemâ Muhterem Müslümanlar! Medine'de bir bayram sabahıydı. Mümin gönüller Bayram heyecanı ve coşkusuyla dop doluydu Mescid-i Nebevi'nin yanı başındaki namazgahta Genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk Hep birlikte bayram namazı eda edildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İrad ettiği hutbenin ardından Sıra kurbanları kesmeye gelmişti Resul-i Ekrem Efendimiz adeti olduğu üzere iki kurban hazırlamıştı. Kendisine getirilen kurbanlık koşları şefkatle kıbleye doğru yatırdı ve şu mealdeki ayeti i kerimeleri okudu. Ben onun birliğine inanarak yönümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöylece dua etti ve Allah'ın adını anarak kurbanlarını kesti. Allah'ım bu kurbanlar senin nimetindir. Muhammed ve ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur. Allah'ım benim ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle. Aziz müminler yüce Rabbimize Sonsuz hamdü senalar olsun ki bir bayrama daha bizleri yaklaştırdı. İslam alemi olarak önümüzdeki hafta salı günü kurban bayramını idrak edeceğiz. Hep birlikte vahdet şuuruna, kardeş ve ümmet olma bilincine ereceğiz. Her ne kadar hac etme imkanı bulamasak da, samimi dualarımızla kutsal beldelerde yapılan dualara ortak olacağız. Kurbanlarımızla Rabbimize kulluğumuzu ve itaatimizi bir kez daha ızhar edeceğiz. Değerli müminler, derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban ibadeti, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiştir. Kurban, tevhidin sembolü, din-i mübini İslam'ın önemli bir şiarıdır. Kurban, Allah'ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. Kurban, yüce yaratana karşı ihlas ve samimiyet, sadakat ve teslimiyet, Şükür ve vefa beyanıdır Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda Tereddütsüz feda edebilme iradesidir kurban Aziz Müslümanlar Kurban ibadeti Bizlere Malımızı Allah rızası için harcama Ve başkalarıyla paylaşma mutluluğunu tattırır Bizi cimrilik hastalığından, Dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Kurbanlarımızla hem Rabbimize yaklaşır, Hem de muhtaç kimselerin hanelerine, Muhabbet ve sevinç taşırız. Coğrafyaları aşan gönül köprüleri inşa ederiz. Tanıdığımız, tanımadığımız, Nice kardeşimizin dertleriyle dertlenip, Onlar için iyilik ve hayır eli oluruz. Kurban ibadetiyle birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutarız. Muhterem müminler, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlemektedir. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş, şiarıyla aziz milletimizin emaneti olan kurbanlar, İslami usullere uygun bir şekilde kesilerek, ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Bayramın birinci günü akşamına kadar müftülüklerimize bizzat başvurarak ya da vakfımızın internet adresi üzerinden yapacağınız bağışlarla müminler arasındaki sevgi ve kardeşlik köprülerinin sağlamlaştırılmasına katkıda bulunabilirsiniz kıymetli müminler hutbemi bitirirken önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum bayram vesilesiyle pek çok kardeşimiz yolculuğa çıkacak bu noktada trafik kurallarına uyalım sabırlı ve dikkatli olalım birbirimizin hak ve hukukunu koruyalım Trafik kazalarının, bayramların huzur ve sevincini acı ve hüzne dönüştürmesine fırsat vermeyelim. Yüce Rabbimiz bizleri her türlü kaza, bela ve musibetten muhafaza eylesin. Sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bizleri bayrama ulaştırsın.